Merhabalar, ben Ayşe Çavdar. Yasaların Ruhu programındayız. Bu hafta ne yazık ki işler gözaydın bizimle değil. E, bu hafta biraz e, daha önce çok kez e, üzerinden geçtiğimiz, tartıştığımız... ...Afet Yasası ile ilgili e, olarak e, mahallelerde neler olmaya başladı diye konuşacağız. Çünkü... E, Geçtiğimiz aylar boyunca e, gerek Sarıyer mahalleleri gerekse Gaziosmanpaşa mahalleleri afet yasası uyarınca riskli alan ilan edilmeye başladılar ve e, böylece hani yasa sonuç vermeye e, koyulmuş oldu. Bu sonucun e, alana nasıl ya yaşadığını, gündelik hayatı nasıl yaşadığını, nasıl bir tepkiyle karşıladığını, ne kadar kabul gördüğünü, ne kadar görmediğini konuşacağız. İki konuğumuz olacak. E, önce Derbent'ten Aydemir Görmez'le görüşeceğiz. Kendisi Çamlıtepe Mahallesi Yapı Kanıt Kooperatifinden. İkinci bölümünde ise programın e, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nden Fazlı Bey'le görüşeceğiz. E, şimdi Aydemir Bey'e bir bağlanalım. Merhaba Aydemir Bey. Merhaba Ayşe Hanım. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. E, Aydemir Bey, Çamlıtepe Mahallesi Yapı Konut Kooperatifi nedir, kimdir? Önce bize onu anlatır mısınız? Sonra mahallenin durumunu konuşalım. Evet, e, Çamlıtepe Mahallesi, Sarıyer Derben, Durek adı olaraktan geçen, Çamlıtepe Mahallesi'nin e, bütün halkın onayıyla kurulmuş olan bir yapı kooperatifidir. <gülüyor> Bunu e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kölge Topbaş tarafından tavsiye edilip, kurulup, Buradaki projede birlikte çalışmamız önerilen... Biz de bunu halkın onayıyla kurduğumuz bir yap kooperatifidir. Şimdi Derbent'in adını biz e, kentsel dönüşüm özellikle gece konuda alanlarının dönüşümünde çok duyuyoruz. E, hatta e, sizin orada geçen yerel seçimlerde seçimin yönünü değiştirdiğiniz e, vesaire de konuşuldu. Bir evet. kentsel dönüşümle Derbent arasında nasıl bir ilinti nasıl bir bağ var siz e, senelerdir kentsel dönüşümle nasıl bir ilişki içerisindesiniz? Önce onu anlatır mısınız bize lütfen? Şimdi biliyorsunuz kentsel dönüşüm Türkiye'de bir oluşmaya başladı. Hı hı. Sarıyer bölgesi Japonya'nın yapmış olduğu, Japon mühendislerinin yapmış olduğu etikte Sarıyer bölgesi kentsel dönüşümde ve deprem bölgesinin risk alanı en az olan bir bölgedir. Hı hı. Ama ne hikmetse bilmiyoruz. İşte Zeytinburnu, Bakırköy, Avcılar tarafları dururken Sarıyer'in sanki nokta atışı yapılarak Sarıyer'in Derbent mahallesini ve komşu mahallemiz olan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ni riskli alan ilan edildi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından. Hı hı. Bunu neye dayanarak yaptıklarını bilmiyoruz. Herhalde bize riskli olaraktan gördüler ama biz hı hı. zemin etüdünde en sağlam bölgelerinden Şimdi Konuktan... sırasıyla gidelim mi? isterseniz şöyle bir e, hikaye oldu galiba. Orada dışarıdan gözlediğimiz kadarıyla önce bir derbent e, gece dönüşüm e, alanı olarak tespit edildi. Ancak evet. bu gerçekleşemedi. Siz evet. aslında yapı konut kooperatifini kurarak e, derbent alanın herhangi bir inşaat şirketine ihale edilmesini engellemiş oldunuz. E, geçen yerel seçimlere kadar durum böyleydi değil mi? Yanlış mı biliyorum? Doğrudur Ayşe Hanım. Bizler şimdi <gülüyor> bu çalışmaları e, yaparken Sevim Eşecik il Müdürlüğü olsun, hı hı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olsun kesinlikle halkımıza gelip danışarak yapılan bir proje değildir. Hı hı. Biz kooperatifimizi kurduğumuzda kooperatif hı hı. işte az evvel de dediğim gibi Büyükşehir Belediyesi Sayın Kadir Topbaş tarafından önerilen bir kooperatif kurma aşamasıydı bu. Hı hı. Bunu yaptık. Fakat biz ne hikmetse kooperatifimizi kurduktan sonra insanlar bilgilendirdik. Ee, bu kentsel dönüşümü hakkında inanın ki mahallemin yüzde 95'i kentsel dönüşümdeki yasaları hı hı. bütün maddeleriyle birlikte ezberleme durumdalar. yapmış hı hı. olduğumuz kaç üyesi e, var kooperatifinizin aydemir in? şu anda 780 bina bazında 780 tane hane bazında şeyimiz vardır kooperatifimizi ortağımız vardır hı hı. Ee, bunları Tabii ki uzun bir yaklaşık 2,5-3 yıldır bir süreç içerisinde çalışma yaptık. Hı hı. Bu çalışmasın ezinde e, sizlerin de basından takip ettiğiniz gibi e, her türlü e, hukuksal haklarımızı, mahkeme yollarındaki hukuksal haklarımızı, bilgi edinme yasalarımıza hepsinden kooperatif ve derneğimizle birlikte çalışarak insanlara yani halkımızı tek tek bilgilendirerek bu aşamalara geldik. Hı hı. Bu aşamanın sırasında tabii Ayşe Hanım e, önümüze ciddi engeller çıktı. Ee, belki de basından takip etmişinizdir. Benim e, kooperatif başkanı Altan Aydemir görmez ve Rıza başkanım, dernek başkanımız Rıza Coşkun'un da e, arasında bulunduğu 14 tane komşumuza e, 13 Aralık, 13 Mart 2013 tarihinde Hı hı. KCK operasyon damgası bırak, operasyon yapıp sabah evimizden alınmak gibi. Hı hı. İşte bu böyle şeyler yapılır bizi yıldırma politikasıyla dört gün organize de bizi misafir ettiler. Hı hı. E, davalarımız devam ediyor ama inanın ki biz sadece halkın evlerinden başka hiçbir şey mücadelesi olmadığını bütün kamu kuruluşlarına. E, resmi kurumları anlatmaya çalıştık. Şimdi ikinci aşama galiba şöyle gerçekleşti yine. E, kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilmesine, gece konuda dönüşüm alanı olarak ilan edilmesine rağmen siz direndiniz ve e, burada ihale gerçekleşmesinin, dönüşümün gerçekleşmesine engel oldunuz. E, evet. Sonraki aşamada afet yasası çıktı. Afet yasası çıktıktan sonra sizin hayatınız nasıl değişti? Afet Yasası 24 Ocak 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu onayıyla çıktı. Bizim önce direncimizden sonra baktılar ki bunlar buradan dağılmıyorlar. İstediklerini elde edemiyorlar. Tabii ki bu planlar yapılırken şöyle bir şey oldu. Hiçbir zaman halkın lehine düşünülmedi. Tamamen inşaat firmasının geliriyle ilgili hesaplar yapıldı. Tamamen rantla ilgili inşaat firmasının çıkarları doğrultusunda projeler yapıldı. Biz de haklı olarak bu projelerin böyle olmaması gerektiğini anlattık. Burada herhangi bir şey çıkarttığınızda riskli alan ilan ettiler. Ama riskli alan ilan edildikten sonra herhangi bir değişiklik yapılmadı. Neye dayanarak riskli alan ilan ettiler? Kim ilan etti riskli alanı? Evet, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin raporlarına göre dayanarak riskli alan ilan ettiler. Yani zemininiz ben, mi riskliymiş, binalarınız mı riskliymiş, binalarını risk riskli alanı neymiş? Alan. E, zeminiyle ilgili bir sıkıntı görülmediğini hı hı. fakat binaların eski olduğunu ve riskli olduğunu bunu temel tutarak hı hı. yaptılar. Yani Ama diyorlar da, ki şey e, mahalleyi yıkmamız gerekiyor. Mahalleyi etmek yıkmamız için. gerekiyor. Hı hı. Ben de diyorum ki 284 dönüm bir arazimiz var. Mahallemizde riskli alan ise bu kadar alanda riskli alan ise peki tamamını mahallemize niye devretmiyorsunuz da aynı projeyi biz uygulamayalım hı hı. bizi burada çıkartıp 77 dönüm araziye sıkıştırarak ve 400 tane komşumuzu dışarıya atarak eksik bir yapılanma olarak geriye kalan da riskli alanda boşalan yerleri de 924 tane ultra lüks villalar yaparak zenginlere peşkeş çekmek amacıyla uğraşıyorlar buna. Şimdi e, özetleyelim isterseniz siz şu anda 284 dönüm üzerine kurulu bir mahallesiniz. Doğru. Size 77 dönümlük bir alan üzerine muhtemelen blok halinde yapacakları dairelere yerleştirmek istiyorlar. Geriye kalan alanı ise 924 adet lüks konut yapacaklar öyle mi? Doğrudur. Yani riskli alan ilan ettikten sonra e, sizin bulunduğunuz şu anda yaşadığınız 780 hanenin yaşadığı alan için düşündükleri çözüm budur, öyle mi? Ayşe Hanım, e, yanlışlık var orada 780 hane değiliz. Hı. Toplamda 1141 hane. Şu anda 780 tane bina bazında yani Hı -hı. hane bazında ortağımız var. Hı -hı. Toplam bina sayımız, daire sayımız, işyerimiz 1141. Dahil. 2141'dir. 2141. 1141'dir. Bize düşünülen sosyal konut burada basından da takip ediyorsunuzdur mutlaka. Hı hı. 1652 tane sosyal konut düşünülüyor. Metrekareleri hiç konuşmuyorum. inanın böyle kümes gibi ve dar dar birbirlerine yapışık binalar. Amaç bize buradan işte siz burada sığının. Buradaki 280 dönümün dörtte birinizle layık görüp geri kalanlarına inşaat firmalarına ya da zenginlere ultra lüks villalar yapmayı planlıyorlar. Dolayısıyla AFET yasası aslında sizin bölgenizde gerçekleştirilen mülkiyet transferinin bir aracı olarak kullanılmış oluyor. Evet ee, aynen öyle. 284 dönümün 77 dönümüne sizi sıkıştırıp 1652 haneye sıkıştırıp 924 lüks konuda yer açabilmek için evet, e, böyle bir uygulama evet, yapılıyorlar. Bu kanaatle misiniz? <gülüyor> evet aynen böyle oldu. Ee, bizi sıkıştırıp 1652 derken bunu da tek vereceklerine de inanmıyoruz. Çünkü projenin içerisinde çok aksaklar var, eksikler var. Bu eksikleri hiçbir zaman bize anlatmıyorlar. Gizli kaçamak işler yaparaktan bu işleri yapıyorlar. Peki siz şimdi nasıl bir mücadele zemini belirlediniz? Hafta sonu yürüyüşünüz vardı. Nasıl evet. yürüyüşünüz, eyleminiz nasıl geçti? Ve nasıl bir mücadele yöntemi var aklınızda? Şimdi şu anda zaten belki de İstanbul ya da Türkiye tarihinde ilk defa bir mahalleler, bir mahalleler kendi imkanlarıyla kendi imkanlarıyla evlerine sahip çıkabilmek için böyle bir yürüyüş düzenlediler. Buna sadece derbent değil, diğer komşu mahallelerde katkı sağladılar. Yaklaşık 14 tane Sarıyer mahalleleri bizim bu yürüyüşümüze katkı <gülüyor> sağladılar. Ee, biz bu yürüyüşümüzdeki amaç e, kamuoyuna gerçeklerin böyle olmadığını, kamuoyuna seçimizin duyurulmasını, işte sizlerin aracılığıyla duyurulması amacıyla yapmıştık. E, sanırım başarılı da olduk. E, Çoğu bu haber ajansları bizde röportaj yapmak için sizler gibi sağ olun ilgilendiler. İşte dertlerimizi anlatıyoruz. Belki e, devlet büyüklerimizi bizi duyarlar, dinlerler. Burada bir haksızlığa uğradığımızı görürler. Bizimle tekrar bir masaya oturup yeni proje, şu anki bizim kabul etmediğimiz, düşünmediğimiz proje hakkında yeni proje oluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Anlıyorum Aydemir Bey. Ee, bu projede de kooperatifin önemli bir rolü olacak anladığım kadarıyla. Siz şunu evet. mu demeye çalışıyorsunuz? Siz bir şirkete evet. ihale etmeyin bizim arazimizi. Bizim yapı konut kooperatifimiz buradaki dönüşümü kendi eliyle gerçekleştirsin. Bu mudur? Evet. Bizler halkın güvenini almış ve tamamen desteğini almış bir kooperatif kurulmuşuzdur. Halkın da istediği bir kooperatiftir bu. Bizlerle birlikte çalışırsa burada yapacak projeyi hep beraber bizim kendimiz de yapabilecek Gücümüz var gerekirse ben şunu da söylüyorum Ayşe Hanım biz e, buradaki arsaların bizim yasal haklarımız olan arsanın devrini de ücretsiz olarak da bedelsiz Kooperatif. devrini de talep ediyoruz. Kooperatife bedelsiz devrini talep ediyoruz. Hı hı hı. Bu da bizim en doğal haklarımız Aslında biliyorsunuz değil mi Türkiye için çok önemli bir model öneriyorsunuz şu anda. Evet, biz bunun çalışmalarını zaten altyapılarını da yapmış durumdayız. Hı hı. İnanın e, bu bizim tabii yasada yerleri var. Çünkü örnekleri var. Takas yöntemiyle Büyükşehir Belediyesi'nin yerleri olsun diğer arazideki yerler olsun takas yöntemiyle bize devredilebilir. Bu burada bulunan mevcut arazi içinde payı olanlara başka yerden yer verip bizi buradan yerlerimizin devrini yapılabilir bedelsiz olarak Ya yani Aydemil Bey diyorsunuz ki aslında yasal zemin e, bizim sunduğumuz çözüme son derece uygun yeter Buyurun. ki bizden yana bir tavır alsın idare. Tavır alınsın. Ben size bir örnek vereyim. Tabii. Bunu bilginiz olaraktan söylüyorum. Hemen bizim Maslak'ta askerinin yanında bir mit arazisi var idi. Hı hı. MİT arazisini ev kurla takas ettiler. Mit arazisi Maslak'taki bölgesindekini arazi ev kurun sahiplerine takas karşılığında Ümraniye'de bir arsayla takas ettiler. Demek ki hukuksal boşluğu veya da hukuksal yönü varmış bu işin evet. yapılabilirmiş örneği. Eğer ev kura yapılabiliyorsa bize de yapılabilir bize diyorsunuz. Biz de yapı konut, konut kooperatifi sunuşta üstelik 780 hane istiyorsunuz. 2140 haneyiz. 2140 Şu anda <gülüyor> haneyiz. Evet. İnşallah e, bunu da başaracağımıza inanıyorum. E, ben inanıyorum ki devlet büyüklerimiz bizim sesimizi duyacak. En azından bizi dinleyeceklerine yayınlıyorum. Aydemir Bey çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Size iyi akşamlar diliyorum. İyi günler. Teşekkür ediyorum. Sağ olun sizlere de kolay gelsin diyorum. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi küçücük bir ara verelim, e, madem eylem konuştuk e, uygun olsun ruhuna, Bandista'dan dinleyelim Haydi Barikata. Haydi barikata, haydi barikata ekmek, Sen sır gibi yukarı, kara bulutlar göğün der gözlerri. ve açıp beklese de bizler riyonları yatmak için yürümeliiz be. Ben de gel yani varlı özgürlük cesaret atmay dinçlasalım malı yüz. Haydi barikatza, haydi barikatza. Ekmek, adalet ve ekme, özgürlük için Haydi barrikata, haydi barrikata, enkme kadar lefaygos kırılık için. Ki karlı kardeşlerimizle, çünkü niyada buyur diye niş. Haydi barrikata, haydi barrikata. High the barricade, high Haydi barricada Tekrar merhabalar ee, Yasaların Ruhu programında Açık Radyo'dasınız. Az önce e, Derbent'ten Aydemir Görmez görüştük. Çanlıtapı Mahallesi Yapı Konut Kooperatifinden ve Aydemir Bey bize e, kentsel dönüşüm e, ile afet yasası arasındaki bağlantıyı bizatihi alandan anlattı. Daha sonra da bu hafta sonu geçtiğimiz hafta sonu yaptıkları e, eylem dolayısıyla mahallenin taleplerini konuştuk. Şimdi yine bir Sarıyer mahallesi sakiniyle, Sarıyer mahallelerinden birine sakiniyle görüş. Yine bir dernek var önümüzde. Fazlı Ceylan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Güzelleştirme ve Yardımlaşma Kültür Derneği'nden. Merhabalar Fazlı Bey. Merhabalar. Ee, katıldığınız için teşekkür ederiz programımıza. Ee, çok fazla vaktimiz yok. O yüzden hemen soracağım size. Ne oldu hafta sonu? Ne yaptınız? Neydi eyleminizin derdi? Hafta sonu ki eylemimiz şüphesit. Derbente destek amaçlı gitmiştik. 17 mahalle. Arazilerin devrini bedelsiz istiyoruz biz. Yani 6306 sayılı kanunun dışlı bölgeye alabiliriz. Fatih Mehmet Mahallesi 2013 yılında bizden sonra da derbent ilan edildi ama şu anda mahkeme süreçlerimiz devam ediyor. Sarıyer'deki öbür mahallelerde biz destek amaçlı gidiyoruz, destek buluyoruz. Hı hı. O mahallelerin de mağdur olmaması için, insanların yaşadığı ve yaşam alanlarının hukuki güvenceye kavuşması için hı hı. tüm mahallelerle bir araya gelip, Ortak bir söylememiz var. Arazilerin devrini bedelsiz istiyoruz. Dönüşecekse de biz dönüştürmeliyiz. E, şimdi şöyle bir iştahsizde özet geçelim. Sizin mahalleler zaten Gecekondu Dönüşüm e, bölgesi olarak ilan edilmişti. Fakat siz direndiniz ve dönüştürtmediniz mahallenizi. Daha yıkımına izin evet, vermediniz. Anda, mahallemizin e, hı hı. bir danışma kurulu var. Bir yürütme kurulu var. Danışma hı hı. kurulu 540 kişi. Yürütme kurulu var. Hı hı. Mahallenin almış Danışma kuruluna ve yürütme kurulunun almış olduğu kararlar mahalleye deklar edilir. Mahalleli de bunu kabul eder. Hı hı. Siz bugüne kadar e, idareden gelen dönüşüm tekliflerini reddettiniz. Ve bir karşı öneri de getirdiniz üstelik. Son derece proaktif bir e, davranışta. Dediniz ki kendi dönüşümümüzü biz kendimiz yapalım burada, biz çalışalım. Evet. Bize sadece arazileri devredin yeter. Öyle mi? A evet, doğru. Peki gelen cevap şey ne var. oldu? hı, hı. Şu ana kadar gelen cevap bizim istemediğimiz hiçbir şey yapmayacağını. Başbakanımızla görüştüğümüz, yapmış olduğumuz görüşmelerde bu. Çevre ve Çevirlik Bakanlığı Erdoğan Bayraktar'ı istifa etmeden önce siz istemiyorsanız hı hı. sizin istemediğiniz hiçbir şey yapmayacağız dediler. Ama maalesef e, bakanlıktan istifa etti gitti. Hı hı. Şimdi gelen yetkililer ise bizim... Bize verilen sözler var. Biz o sözlerin arkasında durulmasını istiyoruz. Ee, sizin istemediğiniz hiçbir şey yapmayacağım dedi ama afet yasası ile aslında istemediğiniz her şeyi üstelik pek de sorguya suale e, mahal bırakmadan yapabileceği bir zemin oluşturdu. Ve sonra da riskli Doğru. alan ilan etti değil mi? Riskli alan ilan Doğru. edilmesi ne demek bir mahallenin? Yani oradaki dönüşümün yapı sisteminin üzerindekinin depreme hı. dayanıklı olmadığını iddia ediyorlar. Zemin editisine bakarsak, JAKA raporlarına göre bizim mahallemizin yani 7.45 hasar oluşmadığını ve deplime çok dayanıklı olduğunu, İstanbul bölgesinde de 4. deplime bölgesimiz, her kariyer bölgesinde. Aslında tamamen... İstanbul'un en sağlam mahallelerinden bir tanesi üzerinde duruyorsunuz, değil mi? Doğrudur, evet. Zemin editisinde doğru söylüyorsunuz, en sağlamlı ve en güvenilir bir bölgede oturduğumuz için burada hı hı. bir rant var. Bu rantı alıp müteahhitine verecek. Müteahhitlerin rant oluşturması ve Sizin mahalleniz için nasıl bir plan geliştirilmiş? Hiç gördünüz mü mahallenize nasıl bir plan yapıldığını? Bizim mahallemiz için henüz böyle bir plan yapma safhasına gelişmedi. Sadece taleplerimizi ilettik. Hı hı. Biz 5 maddeyle üzerine mahallenin mutabakat sağladı. Hı hı. Ana temenniler içinde arazinin bedelsiz devrini Hı -hı. Dönüşecekse 3 yıl içinde planlı programı yapalım, eylem planını hazırlayalım. Hı -hı. Eylem planına göre biz kendimiz dönüştürelim burada. Hı -hı. Hı -hı. Mahallenin gerçek talebi bu çünkü onların yapmış olduğu plan ve proje İstanbul'da uygulanan kentsel dönüşüm şu ana kadar başarılı bir sana modeli yok. Evet. Herkes evet. mağdur olmuştur. Hı -hı. Hı -hı. Yani insanlar geleceğiyle ilgili, çocuklarıyla ilgili yarınlara karamsar bakan bir e, mahalle bazına dönüşmüştür. Çünkü dönüşümde yapılan bütün bölgelerde başarısız gözüktükten dolayı bütün projelerde başarı gözükmüyor. Biz de diyoruz ki kendi projemizi kendimiz yapalım, kendimiz dönüştürelim. Ya siz Onun diyorsunuz üstüne, ki böyle olsun. böyle kalsın istemiyoruz zaten. Mahallemizi biz de, değiştireceğiz, dönüştüreceğiz ama bizim talep ettiğimiz ya, gibi döyüsün denisi. Peki söz anlamda yani diyelim ki %80'i böyle yaşamak istiyor. Çünkü böyle yaşamaktan da mutlu bir komşuluk var. Komşuluk hakikati oluşmuş. Hı hı. Komşuluk ilişkileri gelişmiş ve mahallenin sosyal hali hayatı bir toplu konutta yaşamaktan daha faydalı olduğunu görüyoruz. Çünkü insanlar burada cenazesine, hastasına, birbirine çok yardımcı oluyor. Hı hı. Ve topluluk birbirini tanıyor ve saygı var en azından. İnsan Bu gibi yaşıyoruz diyorsunuz olan. yani. Evet. Hı hı. Yani kirpik kutusu gibi evlerde yaşamak, insanların sağlık açısından baktığımızda gelecek için... Sağlıklı bir yapı olmadığını görüyoruz. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda bir rapor hazırladı ki çok katlı binalarda yaşamak sağlıklı değil. Hı hı. Onun için biz de çok katlı binalar istemiyoruz. Bu, bu halde de yaşayabiliriz. Yani siz biz diyorsunuz ki mi? biz rant elde etmek istemiyoruz. Alıp arsamızı e, müteahhite vermek istemiyoruz. Biz mahallemizde az katlı yaşanabilir, insan gibi yaşana, yaşanabilir e, bir yaşam alanı inşa etmek istiyoruz. O mudur? Aynen, aynen evet. Dediğiniz doğru. ve <gülüyor> Mahallenin istediği istekleri, talepleri de olsun. Bu biz <gülüyor> bunları istiyoruz. Bunlar için de zaten seçimler geliyor. Seçimlerde de bizim bir Tahvet var var, mahalleyle ilgili. Hı hı. O tahvet kim evet bizim bu işe varım diyorsa, maddele ona göre oy verecektir. Hı hı hı. Yani e bir şehirde de olacaktır, ilçe belediyesinde de, Sarıyer bölgesinde de olacaktır. Bizim tahvet kim? itibar ediyorsa, kim değer veriyorsa biz de ona oyumuzu ona göre değerlendireceğiz. Anladım. Peki bir şey soracağım. Ee, bu hafta sonu yaptığınız eylemden sonra nasıl tepkiler aldınız? Ee, nasıl nasıl gidiyor şöyle şimdi? Çünkü e, 17 mahalleyi bir araya birleştirdik. 17 <gülüyor> mahallenin dernekleriyle beraber katılımıyla yapılan bu toplantı oldu. <gülüyor> 17 mahallenin insanını bir araya getirmiş. Şimdi işte, sadece sorcusu, radikalcistan, herkes var. <gülüyor> sadece bir amaç için yürümüş kendi mahallesinde yaşamak ve kendi mahallesinde kalmak için hı hı. bir yumak halinde bir set haline dönüştü. Ve herkes de bu mahallelerden çok mutlu insanlar çünkü bu mahalledeki insanlar birbirlerini tanıyorduk. Mahalleler arasındaki sınırlar kalkmış, komşu olmuşuz. Onun için gelecek açısından mahalleler için yani sarıyız daha mutlu yüzüyoruz. Evet. <gülüyor> Anladım. Çok teşekkür ediyorum Fazlı Bey. Ben teşekkür İyi ederim. İyi günler diliyorum size. İyi günler, sağlıcak teşekkür ederim. Sarıyer mahallelerini e, yasaların ruhuna konuk etmemizin nedeni daha önce defalarca e, 6356 numaralı afet yasasını konuşmuş olmamızdı. Bizim korkumuz e, kentsel dönüşüm için belirlenmiş alanların e, direniş nedeniyle mahallelerden gelen direniş nedeniyle dönüştülemeyen alanların e, Deprem ve afetler e, bahane edilerek e, mevcut yasaların e, aileleri, e, bu mahallelerde yaşayanların e, direniş noktalarını oluşturan direniş zeminini oluşturan yasaların askıya alındığı bir olağanüstü hal rejimi. Ne, neden olmasıydı afet yasasının. Nitekim öyle olmuş. Kentsel dönüşüm e, için yapılan yasalarla e, dönüştürülemeyen mahalleler, e, rızası alınamayan mahalleler, e, dönüşüm, rız dönüşüm için rızası alınamayan mahalleler afet e, yasasına dayanarak riskli alan ilan edilmiş. E, bu biliyorsunuz e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın teklifiyle Bakanlar kurulu tarafından yapılan bir işlem. E, ve Mahallelere açıkça işte sizi, e, bu Ahallenin içerisine yapacağımız bloklara yerleştireceğiz. Sizden kalan araziye de e, konut yapıp satacağız ve hani buradan e, bir gelir bir ekonomi elde edilecek deniyor. Dolayısıyla aslında korktuğumuz noktaya gelmiş durumdayız. Ee, Sarıyer mahallelerinin ve Gaziosmanpaşa mahallelerinin e, riskli alan ilan edilen İstanbul'da e, direnişleri ve e, mücadeleleri bu e, riskli alan ilanına karşı yapacakları girişimler çok önemli. Çünkü bu girişimler e, İstanbul'un geleceğini belirleyecek. E, dolayısıyla e, hani kulağımızın bir tarafında mutlaka bakmamız gereken şeyler. İkincisi e, fazla benim söylediğim. Ee, bu taahhütname girişimi ki bu da galiba önemli artık e, katılımın yerel yönetme katılımın e, vatandaşın proaktif olduğu yeni bir e, yönelim aldığını görüyoruz. Şimdiye kadar belediye gidip mahallelerde yalnızca işte siz ne istiyorsunuz diye sorup. Elindekini sanki o isteğin karşılığıymış gibi sunuyordu. Göstermelik bir katılım vardı. Şimdi görüyoruz ki Sarıyer mahallesinden yükselen seslerle katılımın koşullarının vatandaşlar tarafından belirlendiği yeni bir aşamaya geçiliyor. Dolayısıyla İstanbul'u izlemeye devam edeceğiz. Yasaların ruhunu daha iyi kavrayabilmek ve gerekirse dönüştürebilmek için. Bu haftalık da bu kadar olsun. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Yasaların Ruhu Adalet Arayışından Sosyal Mühendisliğe Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Çavdar ve İşler Gözay'dır. Açık Radyo program destekçisi olun